Nasstafirullah, billah, Bismillah, ve alhamdulillah, ve selamü ala Rasulullah. Selamünaleyküm dostlar. Bugün 17 Mayıs Perşembe günü, mübarek Ramazanın ikinci gününde yine kısaca bazı notları nefsime ve sizlere Cuma töreninde dediğimiz gibi, ursiyikum, bı takvallah ve taati, avadan bir nefsiy. Allah'a karşı gelmeden sakınmayı sizlere ve nefsimi öğütlemekle mükellefim, her birinizin mükellef olduğu gibi. Çünkü biz de yaratılış itibariyle unutmaya yani gaflet dediğimiz e, yanılığa düşmeye çok müsaitiz. Yani ölümün her an bize gelebileceğini biliriz ama hiç ölmeyecek gibi yaşama gafletine çok düşeriz. Ya da her an kaza yapabileceğimizin ihtimali gözümüzün önündedir ama hız yapmaktan uzak durmayız. E, Sigaranın üzerinde içersen ödürsün yazar ama hala içmeye devam edenlerimiz olur. Çok denizden, kıyıdan açılma, boğulma riskin olur denilir ama yine de gafletle gidilir ve boğulmayla karşı karşı kanalı birçok şey karşımıza gaflet ve unutkanlık tabiriyle karşımıza çıkar. Belki bu sebepten ötürü Allah Azze ve Celle günde beş vakit namaz ile bizleri kendisini anmak ve kendisiyle aramızdaki bağı sıcak tutmak ile koruyor. Evet, Allah'ı anabilmemizi bize lütfetmesi, Allah'ın bizi büyük bir koruması. Böylece dünya hayatındaki yaşantımıza sağlam bir düzey ve olması gereken bir makul hayatı e, sınırlandırarak ya da ölçüleyerek koyabiliyoruz. Netice itibariyle ölçüsüz hiçbir şey faydalı değildir. Tatlıyı çok sevebiliriz oruçuyken şimdi aklımıza geldiği gibi ama ölçüsüz bir tatlı bizi komaya sokabilir. Suyu çok sevebiliriz, canımız şu anda suyu çok arzulayabilir. Ama ölçüsüz bir su içimi bizi buharak öldürebilir. Nefes, ölçüsüz bir nefes alma ritmi vücudumuzun dengesini bozabilir. Kalp ritmimizi dengesizleştirebilir. Ciğer fonksiyonumuzu etkileyebilir. Nefes bile, içme bile, yeme bile her biri ölçüyle birlikte olduğu zaman hayatta yaşama sürdürmeyi sağlayacak etkenler oluşturabiliyor. Bu bağlamda Allah'ı anmak üzere kurulan Allah'ı anmak en büyüktür. Allah ne yapmakta olduğunuzu bilmektedir ayeti her an Allah'ı anmanın namazla günde işte sabah kalkar kalkmaz, sabah namazıyla, öğlen tam koşturmacanın ortasında, ikinci de işler kızıştığında, akşam yorgunluğun başladığında, yası artık aile halvetinin yaşandığı bir ortamı dahi günde beş vakit sistematik olarak e, Rab aradaki bağın, zikir vasıtasıyla konulmuş olması da ölçülü bir hayatı yaşamamız için Allah'ın bize takdir ettiği önemli bir işaret. Bu bağlamda günde beş vakit namaz ile bizi güncel olarak Kendisiyle alma bağlantısı vesilesiyle terbiye eden, disiplin eden, böylece özgür kılan, makul şekilde özgür kılan Allah mesela değil mi? Ebeveynler, evlatlarının sağlığına zarar gelmeyecek bir şeyi gördükleri zaman o evet evladım bundan sınırsız, özgürce bundan faydalanabilirsin diyebileceği ortamlar olacağız. İstediğin gibi burada oyna diye bir sınır çizilmiştir. Sokaktayken elimi bırakma der değil mi? Mesela ben çocuklarımın elinden tutuyorum yürüyüşte doktora götürdüm kaldırımda yürüyoruz elimi bırakmıyor elimi bırakıyor diyorum kızım elimi bırakma burası diyorum kaldırım her an yola çıkarsın ya da yoldan bir şey gelir elimi tut diyorum ve bana kızıyor babam beni çok sıkıyor benim hürriyetimi özgürlüğümü elinde tutuyor diye düşünüyor o küçücük çocuk aklıyla sonra eve geldiğimizde ya da özel bir park alanına girdiğimizde diyorum ki kızım geç serbest burada istediğin gibi oynayabilirsin aslında benim baba olarak çocuğuma gösterdiğim şeyi Allah Azze ve Celle bize koyduğu sınırlar diye adettiğimiz özgürlük alanları içerisinde bunu bize şefkatiyle gösteriyor. Yoksa rastgele bıraksaydı ya da ben çocuğumu rastgele bıraksam başına herhangi bir şey gelebilir. Bu sebepten dolayı Allah'ın sınırları içerisinde yaşayabilmek, Allah'ı anabilmenin bağlantısını kurabilmek çok önem addeder. Ramazandaki oruç ibadeti de bir yılın e, on bir ayı boyunca yaşamış olduğumuz şeyleri bir aylık özel bir kampüş ile kulluk fakültesi içerisinde, kulluk kampı içerisinde kendimizi tezkiye etmemizi temin eder. Evet ibadetlerin temel amacı Allah istediği yapmaktır ama onların bir de illeti vardır. Yani e, amaçları vardır ibadetlerin, hikmetleri vardır. Ramazan orucu sadece yemekten, içmekten ve cinsel yakınlıktan uzak durmaktan ibaret olan bir ibadet değildir. Evet, temel üç yasa vardır. Hani bize fıkıh konularını sorarlar. Bununla alakalı bir video da çekeceğim. İşte yeme içme ile alakalı, işte diş fırçalamaktı, ağızla su çalkalamaktı, banyo yetmekti gibi. Buna özel bir kısa soru ve cevaplarla ilgili video hazırlayacağım ama Bakara 187'de anlatıldığı üzere أحل لكم ليلة الصيام الرافض إلى الله أنكم كونتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرهن وكلوا وشربو حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود في المساجد تلك حدود الله فلا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ Yeme içmeyi ve cinsel yakınlığı yasakladığını anlatıyor Allah Azze ve Celle bu ayette. Ve imsak ile iftar arasında bunların kısıtlanmığı ifade ederken orada çok ilginç bir şekilde yine bu sınırlar Allah'ın çizdiği sınırlarıdır. Bunlara yaklaşmayınız. Allah bunları bütün insanlar için açıklar umulur ki Böylece sakınanlardan olursunuz. Hatırlarsanız ne demiştik, sakınmak üzerine ibadetleri inşa ediyor Allahu Teala. Yani sınırlara saygı üzerine ve men yu'azmin şa'ir Allah'ın çizdiği hudutlara, sınırlara saygı, ihtiram göstererek. Çünkü bu ihtiram ve hürmet yani haram dediğimiz şeyler. Şu anda bize normalde helal olan ve hatta farz olan su içmemiz normal hayatımızda bize farzdır. Niye? İçmezsek, öleceğimiz için bize farzdır içmemiz ama şu anda da haram iftar vaktine kadar bu haram ve hürmetli kılınan sınırlara bağlı kılınması bütün insanlar için işarettir, umulur ki sakınırlar, diyor ayet-i kerimede. Ancak buradaki maksat sakınanlardan olabilmek, sınırlara yaklaşmayanlardan olabilmek, yemek, içmek ve cinsel yakınlıktan uzak durmaktan ibaret olan orucun temel yasaklarındaki amaç bu. Bu amaçları anlayabilmek adına bugün de sakınmanın temel anlamı olan, İttika etmek, istiğfar etmeyi Kısaca değinelim Nedir istiğfar etmek? Allah'a karşı gelmekten sakınmak Aziz dostlar ben 14-15 yaşından beri Radyolarda sohbet ediyorum O zamanlar Dolunay FM Marmara bölgesinde bir yayın yapan radyoda başlamıştık Şu anda işte başka özel FM'de vesaire devam ediyoruz 40 kadar radyoda da eski kayıtlar devam ediyor 2000 yılında O zamanlar tabii ki biraz da Çocukluk zamanlarımız Yazmış olduğum bir yazı vardı o yazıyı özetlemiştim ve Eyüp Fatih'te Fatih de, da hatta diğer şehirlere göndererek de bunların dağıtımını gerçekleştirmiştim. Bunu kısaca sizinle de paylaşmak istiyorum. İstiğfar tövbeyle alakalı Ramazan'ın ruhuna, amaçlarından birine çok uygun olduğunu düşündüğüm bir şey. Sevgili kardeşim, bak şu ana kadar kaç yıl geçirdin. Ne anladın bu kadar zamanda yaşadığın ömürden? Eğer hala gafletteysen, yani Allah'ı unutan bir hayat içerisindeysen, sana verilen bu yazıyı oku, sana söylenen bu sözleri dinle. Oku da kurtar artık kendini cehennemin kıyısında. Çalış artık iki ciham, dünya ve ahiret saadetin, huzurun, mutluluğun için. Hiç ibret almadın mı? Hiç ölen görmedin mi? Akrabalarından, annen babandan, eşinden, dostundan, komşundan, çevrenden. Zengin, fakir, genç, yaşlı, güzel, çirkin, kafir veya mümin. Taş çatlasa yüz sene, hadi 200 sene daha yaşarsın. Ya ondan sonra, ya ondan sonra. Hesap var. Ölüm var. Kabir var. Mahşer var. Sonsuz mutluluk ya da sonsuz azap var. Allahu Teala hesap var. Adnan görmez, Ali görmez, veli görmez ama her an her şeyi gören öyle bir mahkemeyi düşün ki diyor ya. O mahkemenin hakimidir bir zat şahit. Bir gün gelecek, güneş o günde yeniden doğacak ama artık biz o gün o güneşi göremeyeceğiz. Bir gün gelecek, o gün ezanlar yeniden okunacak ama artık o gün biz o ezanlara icabet edemeyeceğiz. Sevgili dost, bir gün gelecek, herkes evine, çoluk çocuğunun sevdiklerinin yanına dönecek ama artık biz o gün dönemeyeceğiz. Şimdi bu yazdıklarımı, söylediklerimi titizlikle, en büyük dikkatinle dinle, oku. Belki bu gafletten uyanman için Allahu Teala'nın sana sunduğu son uyarı olabilir. Evet, bu videoyu izlemeni vesile ederek Allah sana ve bana son bir uyarıda bulunmuş olabilir ölüm öncesinde. Ve bu satırlardan sonra ölüm meleği Azrail'le büyük buluşmamız gerçekleşebilir. Sevgili dost, müminim diyorsun, iman ettim diyorsun, haktan, Allah'tan ve hakikatten ve İslam'dan kaçıyorsun. Oldu mu şimdi bu böyle? Şu ifade edeceğim menkıbeden ibret al. Yoksa ileride eyvah diyerek, keşke diyerek ibret olman sana fayda vermeyecek. Hayat kılavuzumuz ve rehberimiz Kur'an'a bir baksan göreceksin. ''Yanında biri var diye günah işlemekten utanıyorsun.'' Da seni ve beni her zaman ve her yerde gören Allah'tan neden utanmıyorsun?'' ''Neden utanmıyorum?'' ''Bir zat diyor ki bir gevşeklik ve gaflet, bir gevşeklik ve gaflet içinde yaşıyorlar insanlar.'' Bugün elbet. Uyanmamız lazımdır acele bu gafletten, yoksa olmaz kurtuluş ebedi felaketten. İbadetten kaçmanın iki sebebi vardır. Biri gerçek manada Allah'a ve dini İslam'a inanmamaktır. İkincisi Allah'a ve İslam'a inansa da namaza, oruca, zekata ve benzeri gibi kesin delil ve manası ayetlerle açık olarak bildirilenlere pek önem vermemektir. Yani bu emirleri mevki, makam, rütbe sahibi olan kimselerin emrinden hafif görür çok insan. Bir başkan, bir reis, bir meşhur kişi, rica ile emirde bulunsa, başım gözüm üstüne deyip, sevinç ve arzu ile koşarken insan, yerin, göğün ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin sahibi, ezelin ve ebedin mutlak hakimi, tüm saltanatın kralı ve elbet kendisini döneceğimiz hakikatin sahibi Allah'ın emirlerine karşı çok gevşek bulunur insan. Her iki sebeple de ibadetten kaçınmak Mü'mine yakışmayan kötü bir haldir ancak. Zira iki cihan, dünya ve ahiret kurtuluşunun tek çaresi iman etmenin işaretidir. O da ibadetleri yerine getirmektir. Ne teklim Resulullah Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem açıkça tekrar tekrar o sonsuz azapları bildiriyor aşikar. O Resul sadık ve emindir. Söylemez asla yalan. Can düşmanları bile ona sihirbaz dedi, şair dedi, yalancı ve sahtekar diyemedi. O Resul sadık ve emindir. Hak söyleyicidir, doğru söyler her zaman. Şimdi bazı insanlar ona inanmıyorlar yahut inansalar da hiç önem vermiyorlar. Bir yalancı haber verse döner onun yalancığını bildiğimiz halde getirdiği haberi araştırırız ya doğruysa diye. O halde Resul Hazreti Muhammed'e bir yalancıya güven olan güven kadar bir itminan ve güven gösterilmezse nasıl olur o iman? İmanım var demek insanı kurtaramaz. ...dinin emirlerine ve nehirlerine uyumakta lazım olan esas. Öyleyse ey Müslüman! Ey hemen tövbe! İstiğfar! Kelime-i şahadeti! Eşhedü en la ilahe illallah! Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Aklımda hiçbir şüphe kalmayacak. Kalbimde hiçbir tereddüte mahal olmayacak şekilde şahitlik eder haykırırım ki... Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve Muhammed onun kulu ve elçisidir diye söyleyip iman et şimdi tekrar. Biri sordu ki dünya ve ahirette kurtuluş kapısı iman ile dünyadan gitmek için acaba ne yapmalı Müslüman? Cevaben denildi ki bunun yolu en son Allah demektir. Son söz Allah olmazsa o zaman akibet felakettir. Yani son sözde Allah'a iman ve Resulüne itminan ve ona bağlı bir hayat ile üzere iman ile ölmüş olmak gerekir. Adam bunu öğrenip gidiyorken evine seslenildi ona. Evladım öğrendin cevabını. Ne zaman anacaksın peki Allah adını? Dedi ki, son nefesim gelince işte o an hemen Allah, Allah, Allah demeye başlarım ben o zaman. Cevaben denildi ki, ne zamandır dediğin o son nefes? Dedi ki, onu Allah'tan başka kimse bilemez. Denildi ki ona, şu anda da gelebilir mi yani? Dedi ki, hiç belli olmaz, gelebilir tabi. Denildi ki ona Şimdi ecel ölüm Her an gelebilir diyorsun Peki niçin Allah Demeyi Allah'ım beni affet Demeyi Allah'ım seni seviyorum beni bağışla Resulünün yoluna uyacağım demeyi Kötülükleri terk edip Razı olduğu hayatı seçmeyi sona ana bırakıyorsun Şimdiden acele et An Rabbinin adını Belki ölebilirsin, ne beklersin yarını? Ecel, ölüm öyle aniden gelir ki evlat, bir kez Allah demeye bulunmaz belki fırsat. Öyleyse, sen şimdi an Rabbinin adını, ruhunun derinliklerinden en büyük samimiyetinle, aşkınla, sevginle... Belki olmaz zamanın son anda söylemeye Allah senin olsun müjdenle duanla an ve hatırla bizi diye paylaştığım bir yazıydı bu yazı ve il ilaveten dit notuna da şöyle yazmıştık: Gaflet, nefsin arzularına uyarak Allahu Teala'yı emir ve yasaklarını unutma halidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi 39'da Onları iş bitirildiği, hesap görüldüğü zamanın dehşetiyle uyar ve korkut Onlar hala gaflet içindedirler, hala iman etmiyorlar Ey insanlar ölmeden önce gafleti bırakın, Allah'a dönün Tövbe istiğfar ederek Allah'a kulluk edin sizi oyalayıcı, işleriniz çoğalmadan yararlı işler yapmaya gayret edin. allah Teala'yı çokça anın. Rabbinizin rızasını kazanmaya çalışın. Böyle yaparsanız rızkınız bol olur, bereketli olur, kazancınız çoğalır, yardım görürsünüz. Ve eksikleriniz tamamlanır diye Sünneli İbni Mace'de hadisin notunu ilaveten belirtmişiz. Dört şey kişinin nasipsizliğinden ve gafletindendir. Gözlerin ağlamaması, kalbin kıtılaşması, uçsuz bucaksız evrendeki hakikati görmeden boş ve fuzuli şeylerin hayaliyle yaşayıp açgözlü olmak. Gaflet insana gurur ve kibir getirir, helake yaklaştırır. İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim, ''Anladım ki bu gaflettir. Gafletin insana yaptığını hiçbir şey yapamaz. Ömrünü boş geçirme, mevsine de kuvvet verme. Uyan, gaflet eyleme, yalvar güzel Allah'a. Günahın çok olsa da Hz. Muhammed'in izini tut, diğer tüm peygamberlerle beraber. Allah'tan ümidini kesme, affı keremi boldur.'' Yalvar güzel Allah. Ancak Nisa suresinde 80 ile 97 ayetler arasında Allah'ın kabul edeceği tövbe bile bile ısrar edilmeden terk edilen tövbedir diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse Ramazan'ın bu ikinci dersinde imanı toparlayıp temizlemek için günahlardan arınmak gerektiğini hatırladık. Ve şu ayetlerle kapatalım. Ali İmran suresinde estaizubillah. وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِنَ عَرَضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةِ لِلْمُتَّقِينَ Genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'ın cennetine koşunuz. Koşunuz ifadesi bakar mısınız? Hani müthiş bir kampanya ve ikram var. Koşunuz. Hediye ve ikram var. Koşunuz. Su dağıtıyorlar koşunuz, yemek dağıtıyorlar koşunuz, cennet dağıtılıyor koşunuz. Kur'an'ın en güzel bu. övülenlerden bahseder bahsetmez hemen peşinden Allah el diye vasıflar anlatır. Muttakiler için yani ne dedik? Allah'a karşı sakınanlar, Allah muttaki ifade ediyor. İmandan sonra ibadetle alakalı Allah'ın emirlerin hepsinin temelinde muttaki olmak, sakınmak var. Bakınız burada da Allah'ın cennete koşunuz dedikleri muttakiler kimler onlar? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Onlar ki varlıkta ve giziden gizliden ve açıkten infak ederler. İnsanlardan öfkelendiklerini de genelde Allah için... Affederler. Allah işte bu ihsan sahiplerini sever. Kimdir peki bu muhsin sahibi olan takva ehli? وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ onlar ki bir günaha düştüklerinde ya da bir günaha düşmek üzere olduklarında hemen Allah'ı anarlar. Ne dedik? Allah'ı anmak değil mi? Beş vakit namaz ve ibadetle. Allah'ı anarlar ve ben ne yapıyorum? Bu Rabbimin istemediği ve bana yasak kıldığı, benim iyiliğim için yasak kıldığı bir şey. Öyleyse ben bunu terk etmeliyim. Uzak durmadım der ve hemen kendine gelir ve Allah'tan af diler. Ve men yegfiru zunube illallah zaten Allah'tan başka günahları affedecek kim vardır? وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka kim vardır günahları affedecek? Ve Allah onların ki o kişiler ki وَلَمْ يُسُرُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bile bile yaptıklarında ısrar etmezler. Yani Allah'tan af dileyip bir daha da yapmamak yapıp bozup yapıp bozup değil. Bırakıyorum deyip yapamak. Allah <gülüyor> Ey iman edenler hep beraber tövbe edin diyor ya Ramazan mektebinde önemli aktivitelerinden birisi de işte şu notları zamanla dağıttığımız ve fırsat bulupça akıp bakıp tekrardan hatırlamaya çalıştığımız hakikatler gibi daha birçok hakikatin zikredildiği Kur'an-ı Kerim vesilesiyle Hz. Muhammed'in yorumladığı ve algıladığı şekliyle oruç ayı olan Ramazan'ın, Kur'an ayı olan Ramazan'ın aynı zamanda tövbe ayı olduğunu da bilerek bir tezki edip silikelenme imkanını idrak edilmeyi nasip elesin. Allah bizden ve sizden başlasın Tövbenin ne demek olduğunu, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah sövüyor, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah diyor, sonra bir daha sövüyor. <gülüyor> Bu değildir istifa. Aynı Elhamdülillah demenin hamd etmek olmadığı gibi Eline tespih almanın zikretmekten ibaret, zikretmenin bundan ibaret olmadığı gibi. İstifhar etmek, istifhar yaşamaktır. Selam olsun Allah ile beraber yaşayanlara. Selam olsun Ramazan mektebine tövbe kapısıyla girenlere. Selam olsun nefs mekkesinde, günün medinesine, hicret edenlere. Bu ve benzeri videolarımızı Adnan Sensör resmi kanalımızdan görebilirsiniz tek ricamız başkaları da faydalansın için paylaşmanız ve her videoyu takip edebilmek için abone ol'a tıklayıp bunu faydalanmanız hayat kısa ne kadar kişiye hayır için ulaşabilirsek bu imkanları kullanabilirsek teknolojik imkanları bizim için birer kardır Allah'a emanet olunuz